Bismillahirrahmanirrahim El-Lulu vel Mercen, Buhari ve Müslim'in ittifak ettikleri hadisler Giriş bölümü Hz. Ali radiyallahu an Hz. Peygamberin Ali sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir Benim ağzımdan yalan uydurmayınız Her kim benim ağzımdan yalan söylerse ateşe girsin Sahih Müslim'deki hadis numarası 2. İman. Ebu Hureyre radıyallahu an bir hadisinde şöyle anlattı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanların arasında oturuyordu. O sırada ona bir zat geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, iman nedir?" dedi. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Allah'a kavuşmaya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 Arkasından Allah Resulü aleyhisselam, o adamı bana geri getiriniz diye emretti. Bunun üzerine sahabeler onu geri getirmek için aramaya başladılar. Fakat bir şey göremediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, işte o Cebrail'dir, insanlara dinlerini öğretmek için gelmiştir buyurdu. Sahih Müslim'deki hadis numarası 10. Talha bin Ubeydullah radiyallahu şöyle anlatır. Necid ahalisinden saçı darmadağın bir kimse Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Uzaktan sesinin uğutusunu duyuyor fakat ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Allah Resulüne yaklaştı. Anladık ki İslam'ın ne olduğunu soruyor. Allah Resulü de aleyhisselam,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 o zat yine üzerimde bundan başkası da olacak mı dedi. Yine Allah'ın Resulü, "Hayır. Ancak kendiliğinden vermen müstesnadır." buyurdu. Bunu takiben o necihli adam, "Vallahi bunun üzerine ne arttırırım ne de bundan eksiltirim." diyerek arkasına dönüp gitti. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam, "Eğer doğru söylüyorsa kurtulmuştur." buyurdu. Sahih Müslim'deki hadis numarası 12. Enes bin Malik radiyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulüne aleyhisselam bir şey hakkında soru sormamız yasaklanmıştı. Bundan dolayı bedeviden akıllı bir kimsenin gelmesi ve bizler dinlerken peygambere soru yöneltmesi hoşumuza giderdi. Bir keresinde bedevilerden bir kimse geldi ve şöyle dedi. Ey Muhammed! Elçin bize geldi ve Allah'ın seni Resul olarak gönderdiğini, senin söylediğini iddia etti. Doğru mu? Allah Resulü doğru söylemiştir buyurdu. O zat yaratan kimdir diye sordu. Hazreti Peygamber Allah'tır buyurdu. Yine o yeri yaratan kimdir dedi. Efendimiz Allah'tır cevabını verdi. O zat bu dağları diken ve onların aralarında bunca yaratıkları yaratan kimdir dedi. Allah Resulü yine Allah'tır buyurdu. Bu sefer de o zat semayı yaratan, arzı halk eyleyen ve şu dağları yükseltip diken Allah'a yeminle soruyorum. Seni Allah mı Resul olarak gönderdi? dedi. Peygamber evet buyurdu. O zat ve elçin gündüzümüzde ve gecemizde üzerimize beş vakit namaz farz olduğunu söyledi. Peygamber doğru söylemiştir buyurdu. O zat seni Resul olarak gönderene yemin olsun ki, ''Bunları sana Allah mı emretti?'' dedi. Allah Resulü ''Evet'' buyurdu. ''O zat elçin mallarımıza zekat farz olduğunu söyledi.'' dedi. Hazreti Peygamber yine ''Doğru söylemiştir.'' buyurdu. ''O zat seni Resul gönderene yemin ediyorum. Bunu sana Allah mı emretti?'' dedi. Peygamber ''Evet'' buyurdu. ''O zat senin elçin senemiz içinde...'' Üzerimize Ramazan ayı orucunun farz olduğunu söyledi dedi. Peygamber doğru söylemiştir buyurdu. O zat seni Resul gönderene yemin ediyorum bunu sana Allah mı emretti, dedi. Peygamber evet buyurdu. O da yine senin elçin yoluna gücü yetene beyti hac etmenin üzerimize farz olduğunu söyledi dedi. Peygamber doğru söylemiştir buyurdu. Enes der ki Sonra da o zat seni hak ile gönderene yemin olsun ki bunların üzerine ne bir arttırır ne de bunları eksiltirim dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söylüyorsa mutlaka cennete girecektir buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 13. Ebu Eyüp Ensari radıyallahu an şöyle rivayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde iken karşısına bir bedevi çıktı ve hemen peygamberin devesinin yularını yahut dizginini tuttu. Sonra ey Allah'ın Resulü yahut ey Muhammed beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi bana haber ver dedi. Allah Resulü aleyhisselam hemen durakladı ve ashabı arasında göz gezdirdi. Sonra da şöyle buyurdu.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 kusumların ile her türlü ilişkilerini sürdürürsün artık deveyi de bırak buyurdu sahih-i Müslüm'deki hadis numarası 14 Ebu Hurayre radıyallahu an anlattığına göre Allah Resulü ne aleyhisselam bir bedevi geldi ve ey Allah'ın Resulü bana bir davranış söyle ki onu işlediğim zaman cennete gireyim dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayarak Allah'a kulluk edersin. Farz olan namazı dosdoğru kılarsın. Farz kılınan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O kimse nefsim kudret elinde bulunana yemin ederim ki hiçbir zaman bunun üzerine bir şey art bunun üzerine ne bir şey arttırırım ne de eksiltirim dedi. Dönüp gidince peygamber aleyhisselam cennet ehlinden bir kimseye bakması kimi sevindirecek ise işte o zata baksın buyurdu. Sahihmişimdeki hadis numarası 16. İbni Ömer'in radiyallahu an naklettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'ın tekliğini kabul etmek, namaz kılmak, Zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak, hac etmek. Sayih Müslim'deki hadis numarası 19. İbn Abmasın radiallahu an anlattığına göre, Abdülkays heyeti Allah Resulü'nün huzuruna geldi ve şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, biz Rabiadan şu kabileyiz. Senin ile bizim aramızda Mudar kafirleri bir engel durumundadır." Bu yüzden sana sadece haram aylarda gelebiliyoruz. O halde bize bir iş emret ki onu yapalım ve aramızdakileri ona davet edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size dört şeyi yapmanızı ve dört şeyden de sakınmanızı emrediyorum. Size Allah'a iman etmenizi, Sonra bunu kendilerine açıklayarak şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığı ve Muhammed'in Allah Resulü olduğuna şahadet etmenizi, namazı kılmanızı, zekatı vermenizi ve savaşta ele geçirdiklerinizin beşte birini vermenizi emrediyor ve sizleri içine şırak olan ve mayalanarak içki olmasını sağlayan Duba'dan, Hantem'den, Nakir'den ve Mukayyar'dan nehyediyorum. Sahih Müslim'deki hadis numarası 20. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdi ve gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bu isteğini yerine getirirlerse onlara Allah'ın Celle Celaluhu, onlar üzerine her gündüz ve gecede beş vakit namaz farz kıldığını, onlar bunu da kabul ederlerse kendilerine Allah'ın onlar üzerine zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen zekatı farz kıldığını bildir. Onlar bunu da kabul ederlerse seni onların mallarının en iyilerini almaktan sakındırırım. Zulme uğramışın bedduasından da korkun. korun. Çünkü zulme uğrayanla Allah arasında perde yoktur. Sahih Müslim'deki hadis numarası 27. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle anlattı. Allah Resulü Aleyhisselam vefat edip de ondan sonra Ebu Bekir halife yapılınca Arapların bir kısmı tekrar küfür döndükleri zaman Ömer bin Hattab Ebu Bekir'e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 Çünkü zekat malın hakkıdır. Vallahi bunlar Allah Resulü'ne verdikleri bir sicimi bile bana vermezlerse onlarla hiç şüphesiz harp ederim. Sayıh Müslim'deki hadis numarası 29. İbu Hureyre radiyallahu anın anlattığına göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşa devam etmem bana emredildi. Ancak her kim La İlahe derse, haksız olması dışında benden malını ve canını korumuştur. Sahih Müslüm'deki hadis numarası 30. Abdullah bin Ömer'in radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, ve zekatı zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmak bana emredildi. Onlar bunları yapınca kanlarını ve mallarını haksız olması dışında benden korumuş olurlar. İnsanların bunlardan başka işlerden hesaba çekilmeleri ise Allah'a kalmıştır. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 33. Müseyyeb bin Hazm radıyallahu an şöyle anlattı. Ebu Talib'e ölüm yaklaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona geldi ve onun yanında Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebu Umeyye bin Muhire'yi buldu. Allah Resulü aleyhisselam ey amca Allah'tan başka ilah yok kelimesini söyle ki bununla Allah yanında senin lehine şehitlik, şahitlik edeyim dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Umeyye ey Ebu Talip. Abdülmuttalip'in dinini terk mi ediyorsun dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sözü amcasına arz etmekte devam etti. Ötekiler de durmadan kendi sözlerini ona tekrar ediyorlardı. Nihayet Ebu Talip bunlara söylediği son söz olarak O kendini kastediyor. Abdülmuttalip dini üzeredir dedi. Ve la ilahe, la ilahe illallah demekten çekindi. Allah Resulü aleyhisselam iyi bil. Allah'a yemin ediyorum ki ne yedilmediğim müddetçe muhakkak senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim dedi. Bunun üzerine şanı yüce Allah kafir olarak ölüp cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara ayetini indirdi. Yüce Allah Ebu Talip hakkında da şu ayeti indirdi. Resulüne şöyle buyurdu, Resulüm, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi o bilir. Sayh hadis numarası 35. <gülüyor> Allahu Ekber. Ubade bin Samit'in radiyallahu anh rivayet ettiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim eşsiz, ortaksız bir tek Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna, İsa'nın Allah'ın kulu, Meryem'in oğlu ve ona ait ettiği kelimesi ve kendisinden, kendi tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennetin bir hakikat, ateşin bir hakikat olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi cennetin sekiz kapısının hangisinden dilerse oradan cennete girecektir. Sahih Müslim'deki hadis numarası 41 Muaz bin Cebel radiyallahu an şöyle buyurmuştur. Ben Hz. Peygamberin aleyhisselam bineğinin arkasına binmiştim. Onunla aramda sadece semerin arka kaşı vardı. Bana ey Muaz bin Cebel diye seslendi.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 Bunu yaptıkları zaman kulların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin buyurdu. Ben yine Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Onlara azap etmemesidir buyurdu. Sahih Müslim'deki hadis numarası 43. Enes bin Malik'in radiyallahu an naklettiğine göre Muaz bin Cebel binek üzerinde Hazreti Peygamber'in arkasındayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey Muaz!'' diye nida etti. Muaz, ''Buyur ey Allah'ın Resulü, hazırım!'' dedi. Peygamber yine ''Ey Muaz!'' buyurdu. Muaz, ''Buyur ey Allah'ın Resulü, hazırım!'' dedi. Hz. Peygamber tekrar ''Ey Muaz!'' buyurdu. Muaz, ''Buyur ey Allah'ın Resulü, hazırım!'' dedi. Allah'ın Resulü, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet eden her kula Allah kesin olarak ateşi haram kılmıştır buyurdu. Muaz ey Allah'ın Resulü bunu insanlara haber vereyim mi ki sevinsinler dedi. Allah Resulü o takdirde bu güvenceye güvenerek tembellik ederler de amel yapmazlar buyurdu. Sahih müslündeki hadis numarası 47. Subhanallah. İtban bin Malik'in radiyallahu anhu rivayetinde Mahmud bin Rabi şöyle anlattı. Medine'ye geldim ve orada İtban ile karşılaştım ve ona senden bana bir hadis ulaştı dedim. Bunun üzerine bana şunları anlattı. Gözümden bana bir arıza isabet etmişti. Bunun üzerine Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelmesini Evimde namaz kılmasını arzu ettiğimi, şayet gelirse namaz kıldığı yeri namaz yeri edinmek ve istediğimi bildiren bir haberci yolladım. Bunu takiben Peygamber aleyhisselam ashabından Allah'ın dilediği kimselerle beraber geldi, içeri girdi. O evimde namaz kılarken ashabı da kendi aralarında konuşuyorlardı. Bu konuşulanların büyük bir kısmı Malik bin Duşum ile alakalıydı. Peygamberin ona beddua etmesini, onun helak olmasını istediklerini, onun başına bir kötülüğün gelmesini arzuladıklarını söylediler. Sonra, sonra Allah Resulü namazını bitirdi ve Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet ediyor değil mi buyurdu. O bunu kalbinde olmadığı halde söylerlediler Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeyen kişi ateşe girer. Yahut onu tadar buyurdu. Sahih Müslim'deki hadis numarası 48. Ebu Hureyre radiyallahu an, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, iman 70 küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir buyurduğunu rivayet etmiştir. Sahih Müslim'deki hadis numarası 50. İbni Ömer radiyallahu an rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber aleyhisselam kardeşine utanma nasihati vermekte olan bir adamı duyunca utanmak imandandır buyurdu. Sayih Müslim'deki hadis numarası 52. İmran bin Husayn'ın radiyallahu anh naklettiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem utanmak hayırdan başka bir şey getirmez buyurdu. Sayih Müslim'deki hadis numarası 53. Abdullah bin Amr'ın radiyallahu anh naklettiğine göre, bir zat Hazreti Peygamber'e aleyhisselam, ''İslam'da hangi işler daha hayırlıdır?'' diye sordu. Hazreti Peygamber cevaben, ''Yemek yedirirsin ve tanıdığın, tanımadığın herkese selam verirsin.'' buyurdu. Sayıh Müslüm 56. Abdullah bin Amr, As'ın radiyallahu an anlattığına göre, bir kimse Hazreti Peygamber aleyhisselam, Aleyhisselam'a hangi Müslüman daha hayırlıdır diye sordu. Hazreti Peygamber de dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimsedir cevabını verdi. Ebu Musa radıyallahu an Ey Allah'ın Resulü! İslam'ın hangisi en faziletlidir diye sormuş. Hazreti Peygamber de ''Müslümanların dilinden ve elinden emniyette olduğu kimsedir.'' cevabını vermiştir. Sayh Müslim 59 Enes'in radiyallahu an anlattığına göre, Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu, ''Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın gerçek tadını alır.'' Allah ve Resulü kendisine başkalarından daha sevimli olması... Sevdiklerini yalnız Allah için sevmek, Allah'ın kendisini dinsizlikten kurtardıktan sonra ateşe atılmaktan nasıl hoşlanmıyorsa o derecede küfre dönmekten uzak durması. sayih Müslüm'deki hadis numarası 60. Enes'in radiyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir kul Abdülbaris'in Hadisinde kişi, ben kendisine aile efradından, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz. Sahih Müslim 62 Enes bin Malik radiyallahu An naklettiğine göre hasid Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini, mümin kardeşi yahut komşusu içinde istemedikçe Gerçek manada inanmış olmaz. Sahih Müslim 64 Ebu Hureyre radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve o güne ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin yahut sussun. Allah'a ve son güne iman eden komşusuna ikram etsin. Allah'a ve son güne iman eden konuğuna ikram etsin.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 Ebu Mesud radıyallahu an ve Ukbe bin Amr'ın radıyallahu an naklettiklerine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam eliyle Yemen tarafına doğru işaret ederek şöyle buyurdu: Bana bakın, hiç şüphesiz iman şu taraftadır. Taş gibi sertlik ve yüreklerin katılığı da develerin kuyrukları dibinde onlara haykıranlarda, şeytanın iki boynuzunun doğacağı yönde bulunan Rabia ve Mudar kabilelerindedir. Sayh Müslim 72 Ebu Hureyre radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu Yemen halkı gelmiştir. Onlar ince gönüllüdürler. İman Yemenlidir. Dinde ince anlayışlılık Yemenlidir. Hikmette Yemen'e mensuptur. Sayih Müslim 73 Cerir bin Abdullah radiyallahu anh ''Ben Allah Resulü Aleyhisselam ile namaz kılmak, zekat vermek ve her Müslümana nasihat etmek, hayır ve iyiliği öğretmek üzere sözleştim.'' demiştir. Sayih Müslim 83 Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. ''Zinakar kişi zina ettiği zaman kamil bir mümin olduğu halde zina etmez.'' İçki içen de içtiği zaman da kamil bir mümin olarak içemez. Hırsız da çaldığı zaman kamil bir mümin olduğu halde çalamaz. Sayih Müslim'deki hadis numarası 86. Abdullah bin Amr'ın anlattığına göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Dört şey her, her kimde bulunursa katıksız münafık olur. Dört şey...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 Düşmanlık beslediği zaman da haktan ayrılır. Sayih Müslim hadis numarası 88 Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti 3'tür. Konuşunca yalan söyler. Vaad ettiği vakit vadinde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ihanetlik eder. Sayih Müslim 89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 Bile bile babasından başkasına ait olduğunu ileri sürerse, muhakkak nankörlük etmiş olur. Kendisine ait olmayan bir şeyi iddia eden bizden değildir ve o kişi ateşe oturacağı yere hazırlanmalıdır. Her kim öyle olmadığı halde bir kimseyi kafirlikle itham eder yahut ona Allah'ın düşman ederse dediği söz kendisine döner. Sahih Müslim'deki hadis numarası 93 Ebu Hureyre radiyallahu an Allah Resulü'nün aleyhisselam şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Babalarınızı terk etmeyiniz. Her kim babasını reddederek terk ederse nankörlük yapmış olur. Sayih Müslim'deki hadis numarası 94. Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu şöyle anlatır. Ben şu kulaklarımla Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem her kim Müslüman olduğu halde babasından başkasına babası olmadığını bilip dururken babalık nesebi iddia ederse o kişiye cennet haramdır buyurduğunu duymuşumdur. Sayıh Müslim 95 Abdullah bin Mesud'un radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık ve onu öldürmek için dövüşmek küfürdür. Sayih Müslim'deki hadis numarası 97 Cerir radiyallahu an bildirdiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam veda hacında kendisine halkı sustur da beni dinlesinler diye emretti. Sonra da şöyle buyurdu. Benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kafirler durumuna dönüşmeyiniz. Sayh Müslim 98 Zeyd bin Halid Cühenni'nin radiyallahu an anlattığına göre Allah Resulü aleyhisselam Hudeybiye, Hudeybiye'de Geceleyin yığımış olan, yağmış olan yağmurdan sonra kendilerine sabah namazı kıldırdı. Namazı bitirince yüzünü cemaate döndürdü ve "Bilir misiniz, Rabbiniz ne buyurdu?" diye sordu. "Allah ve Resulü en iyi bilendir." dediler. Allah Resulü, "Allah kullarımdan kimi bana iman etmiş, kimi de kafir olarak sabahladı."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 Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Münafığın elameti ensara buğz etmesi, müminin elameti ise ensarı sevmesidir. Sahih Müslim 108 Berâ radallahu an, Hazreti Peygamberden aleyhisselam şu hadisi naklederek ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafık olandan başkası da buğz etmez. Onları seveni Allah sever, Onları onlara buğz edeneyse Allah da buğz eder. Sayih Müslim 110 Abdullah bin Ömer'in radiyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ey kadınlar topluluğu sadaka verin ve çokça bağışlanma dileyin. Çünkü ben cehennemliklerin çoğunun sizlerden olduğunu gördüm buyurdu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 Birçok geceler bekler, namaz kılmazsın. Ramazanda da bir müddet oruç tutmazsın. İşte din noksanlığı da budur. Sayih Müslim, hadis numarası 114. Ebu Hüreyre'nin radiyallahu anh'ın naklettiğine göre, Allah Resulüne aleyhisselam hangi amel daha faziletlidir diye soruldu. Allah Resulü Allah'a imandır buyurdu. Sonra nedir denildi. Allah yolunda cihat etmektir buyurdu. ''Bundan sonra nedir?'' denildiğinde ''Kabul olunan haçtır.'' buyurdu. Sayih Müslim, hadis numarası 118. Ebu Zer'in radiyallahu anh naklettiğine göre, ''Hazreti Peygamber'e ''Ey Allah'ın Resulü, amellerin en faziletlisi hangisidir?'' diye sordum. Efendimiz de ''Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihat etmektir.'' buyurdu. ''Hangi köleyi hürriyete kavuşturmak daha faziletlidir?'' dedim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 Abdullah bin Mesud radiyallahu an şöyle nakletmiştir. Allah Resulü'nü aleyhisselam hangi amel en faziletlidir diye sordum. Vaktinde namaz kılmaktır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Ebeveyne iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihat etmektir buyurdu. Kendilerine sıkıntı vermiş olmasaydım daha çok soru soracaktım. Sayih Müslim 120 Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle anlattı. Allah Resulüne aleyhisselam Allah katında hangi günah en büyüktür diye sordum. Seni yaratmış olduğu halde Allah'a bir ortak eş uydurmandır buyurdu. Muhakkak bu çok büyüktür dedim. Sonra hangisidir dedim. Sonra seninle beraber yemesinden korktuğun için çocuğunu öldürmendir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra komşunun hanımı ile zina etmendir buyurdu. Sahih Müslim hadis numarası 124. Ebu Bekr radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü'nün aleyhisselam yanında bulunuyorduk. Üç defa büyük günahların en büyüğünü size söyleyeyim mi buyurdu. Sonra şu şekilde saydı. Allah'a şirk koşmak, ebeveyni eziyet etmek ve yalan yere şehadet etmektir. Yahut yalan söylemektir. Allah Resulü dayanmaktayken doğrulup oturdu ve bu son sözü durmadan tekrar ediyordu. O derece tekrarladı ki, hatta biz keşke sussa diyorduk. Sayih Müslim 126 Enes'in radiyallahu anh naklettiğine göre, Hz. Peygamber aleyhisselam büyük günahlar olarak şunları saydı. Allah'a ortak koşmak, ebeveyni eziyet etmek, cana kıymak ve yalan söylemektir. Sayih Müslim 127 Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam helak edici olan yedi şeyden uzak durunuz buyurdu. Ey Allah'ın Resulü onlar nedir denildi Allah Resulü. Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, bir hak karşılığı olması dışında Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymak, yetim malı yemek, faiz yoluyla elde edilen kazancı yemek, düşmana hücum sırasında harpten kaçmak, zinadan uzak durmuş, onu hatırından bile geçirmeyen Müslüman kadınlara zina isnat etmek buyurdu. Sayih Müslüm 129 Abdullah bin Amr As'ın radiyallahu an anlattığına göre Allah Resulü aleyhisselam kişinin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü kişi ebeveynine söver mi dediler? Evet. Bir kimse başkasının babasına söver. O da onun babasına söver. Yine bir kimse başkasının annesine söver. O da onun annesine söver buyurdu. Sayih Müslim 130. Abdullah bin Mesud radiyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam Hangisi bir şeyi Allah'a ortak koşarak ölen kimse cehenneme girer? Herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşarak ölen kimse cehenneme girer buyurdu. Ben de herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse de cennete girer dedim. Sahih Müslim 134 Ebu Zer radiyallahu anlatmıştır. Hz. Peygamber aleyhisselam Cebrail aleyhisselam bana gelip ümmetimden hiçbir şeyi yüce Allah'a ortak koşmadan ölenin cennete gireceğini müjdeledi buyurmuştur. Bunun üzerine ben o adam zina etmiş haksızlık yapmış olsa da mı dedim Hz. Peygamber zina etmiş ve haksızlık yapmış olsa da buyurdu. Sayih Müslim 137 Miktat bin Esved radiyallahu an Hz. Peygamber aleyhisselam şu şekilde bir soru sorulduğunu nakletti. Ey Allah'ın Resulü şöyle bir mesele hakkında ne buyurursun? Ben kafirlerden bir kişiyle karşılaşsam benim ile vuruşsa da benim iki elimden birini kılıcı ile kesip koparsa sonra benden kaçıp bir ağaca sığınsa ben Allah için Müslüman oldum la ilahe illallah dese ben onu bu tevhid kelimesini söyledikten sonra öldürebilir miyim? Allah Resulü Aleyhisselam hayır onu öldürme buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü, o benim elimi kesti. Sonra da bu sözü söyledi. Onu öldüremez miyim? Dedim. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sakın onu öldürme. Eğer öldürürsen o senin onu öldürmezden evvelki vaziyetindedir. Çünkü Müslüman olmuştur. Kanı korunmuştur. Sen de onun söylediği tevhid kelimesini söylemesinden evvelki vaziyetindesin. Çünkü kanın kısas ile mübah olmuştur. Sayih Müslim 139 Useme bin Zeyd radiyallahu anh şöyle nakletmiştir. Allah Resulü aleyhisselam bizi bir seriye halinde cihada göndermişti. Güheyne kabilesinden hurakata bir sabah baskın yaptık. O sırada ben bir adama yetiştim. O la ilahe illallah dedi. Ben kargımı ona sapladım. Bu işten gönlüme bir şüphe düştü. Sonra bunu Hazreti Peygamber'e anlattım. Allah Resulü Aleyhisselam, La ilahe illallah" dediği halde onu niçin öldürdün diye sordu. Ben ey Allah'ın Resulü, o bunu ancak silahtan korktuğu için söylemiştir dedim. Onu kalbinden söyleyip söylemediğini bilmen için kalbini mi yardın buyurdu. Bu soruyu bana karşı hiç durmadan tekrar ediyordu. Nihayet ben o gün Müslüman olaydım da, Bunları duymasaydım diye temenni ettim. Hadisi rivayet eden dedi ki, Saat Allah'a yemin ederim ki, Usamiye'yi kastederek iki karıncıklı öldürmeye kalkışmadıkça, ben hiçbir Müslümanı öldürmem dedi. Ravi der ki, birisi ona, Allah fitne olarak kalkıp din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın buyurmadı mı dedi. Bunun üzerine Saat, biz hiçbir fitne kalmayıncaya kadar savaştık. Sen ve arkadaşların yüzeye bir fitne meydana gelsin diye harp etmek istiyorsun karşılığını verdi. Sayih Müslim 140. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam bize silah çeken bizden değildir buyurmuştur. Sayih Müslim 143. Ebu Musa'nın radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam bize silah çeken bizden değildir buyurmuştur. Sayih Müslim 145. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam ölü için yanaklara vuran yahut yakaları yırtan yahut cahiliye adeti üzere feryadû figan eden bizden değildir buyurmuştur. Sahih Müslim 148. Huzeyfe radıyallahu anh Resulünün aleyhisselam cennete hiçbir kovucu giremez buyurduğunu işittiğini nakletmiştir. Sayih Müslim 151 Ebu Hüreyre'nin radiyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Üç kimse vardır. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz ve onlar için şiddetli bir azap vardır. Biri susuz bir sahrada fazla suyu vardır ve o suyu yolculara vermekten kaçınır. İkincisi ikindi üzeri bir kimseye bir mal satar, satarken ona karşı Allah'a yemin ederek gerçek bunun hilafına olduğu halde malı şu şu şu fiyata aldığını söyler ve müşteri de onu doğrular ve malı satın alır. Üküncüsü de bir devlet başkanına yalnız dünyalığı için biat eder. Başkan ona dünyalıktan verdiği zaman biatında sadık kalır. Ona dünyalıktan vermediği zaman sözüne sadakat göstermez. Sahih Müslim 157 Ebu Hureyre radiyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Her kim kendini bir demir parçası ile öldürürse kendisi o demiri elinde karnına vuruyor vaziyette sonsuza kadar ve sürekli olarak cehennem ateşinde acı çekecektir. Her kim zehir içerek kendini öldürürse o kimse de zehrini içer bir halde sonsuza kadar ve sürekli olarak cehennem ateşinde olacaktır. Her kim bir dağdan kendini aşağıya atıp kendini öldürürse bu şekilde intihar eden kimse de cehennem ateşinde sonsuza kadar ve sürekli olarak kendisini yüksekten aşağıya bırakır olacaktır. Sahih Müslim 158 Sabit bin Daha radiyallahu anh Allah Resulü'nün aleyhisselam şöyle buyurdunu nakletti Her kim İslam'dan başka bir din adına yalan yere yemin ederse o kimse yalanında söylediği gibidir. Her kim bir şeyle kendini öldürürse kıyamet gününde intihar ettiği nesneyle azap olunur. Bir kimsenin sahip olmadığı bir şeyi adaması doğru geçerli değildir. Sahih Müslim 159. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlattı: Allah Resulü Aleyhisselam ile beraber Hayber'de bulunuyorduk. Allah Resulü Aleyhisselam Müslüman diye isimlendirilenlerden birisi için "Bu cehennem ehlimdendir." buyurdu. Nihayet biz savaşa gir giriştiğimiz zaman o zat çetin bir şekilde savaştı. Arkasından da yaralandı. Bunun üzerine Allah Resulüne ey Allah'ın Resulü biraz evvel kendisi hakkında o cehennem ehlindendir buyurduğunuz zat bugün çok çetin bir harp yaptı ve öldü denildi. Yine Hazreti Peygamber onun yolu cehennemedir buyurdu. Neredeyse Müslümanların bazıları şüpheye düşeceklerdi. Onlar bu hal üzere, üzerine bulunurlar bulunurlarken birdenbire o ölmedi ancak kendisinde ağır yaralar vardır denildi. Gece vakti olunca yaralarının şiddetine dayanamayıp kendini öldürdü. Bu olay Hazreti Peygamber'e haber verilince Hazreti Peygamber aleyhisselam Allahu Ekber Şahitlik ederim ki ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Daha sonra Bilal'e emrederek insanlara cennete Müslüman olmayan hiçbir kimsenin giremeyeceğini Allah'ın bu dine fecir, facir kimsenin eliyle de yardım edeceğini kesin bir şekilde ortaya koyduğunu duyurmasını istedi. Sayih Müslim 162. Sel bin Sat, Saidi Radiallahu An şöyle anlatır: Allah Resulü Aleyhisselam hayberde müşriklerle karşılaştı. Her iki taraf kıyasıya savaştı. Harbin sonunda Allah Resulü karargahına öbürleri de kendi karargahlarına dönmüşlerdi fakat Allah Resulü'nün ashabı arasında bir kişi vardı ki düşman ordusundan ayrı kalmış orduya katılmamış birini peşinden amansız bir şekilde takip ediyor ve ona kılıcı ile durmadan vuruyordu bunu gören sahabeler bugün bizden hiç kimse falancanın gösterdiği yiğitlik derecesinde bir yiğitlik göstermemiştir dediler. Bunun üzerine Allah Resulü fakat o cehennemliklerden buyurdu. Asaptan bir kişi öyleyse ben devamlı olarak onu takip eder gözetlerim dedi. Hadisi nakleden Ravi der ki o adam ile beraber harp sahasına çıktı ve harp safının neresinde durduysa o da onunla beraber durdu o harpte ne derece çeviklik gösterdiyse o da aynı şekilde çeviklik gösterdi. Yine Ravi İbn Sad der ki: Nihayet adam ağır şekilde ağır şekilde yaralandı. Acıya dayanamayıp ölümü acele isteyerek kılıcının kabzasını yere, keskin ağzını da iki memesi arasına koydu. Sonra kılıca yüklendi ve bu şekilde kendini öldürdü. Bunun üzerine Eksum isimli sahabe Allah Resulü'nün yanına vardı ve ben şehadet ediyorum ki sen muhakkak Allah'ın elkisisin dedi. Allah Resulü sana ne oldu diye sordu. Huzai şöyle dedi. Biraz önce zikretmiş olduğun kimse hakikaten cehennemliklerdendir. İnsanlar bu adamın cehennemlik olduğu haberini büyütmüşlerdi. Ben de bu adamın, ben bu adamın durumunu sizin için takip eder gözetlerim dedim. Nihayet bu adam ağır surette yaralandı. Ölümünü acele isteyerek kılıcının kabzasını yere, keskin ağzını iki memesi arasına koydu, sonra kılıcının üstüne yüklendi ve bu suretle kendini öldürdü. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnsanlar arasında böyle kimse vardır ki, halka göre cennet ehline yaraşan hayırlı işler yapar. Halbuki o cehennemliklerdendir. Yine insanlardan öyle kimse de vardır ki Görünüşte cehenneliklere ait kötü işler yapar Halbuki o cennetliklerdendir Sayih Müslim 163 Cündep'in radiyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu Sizden önceki ümmetlerden birisinde bir kimse vardı Kendisinde bir şişkin yara meydana gelmişti. Yara kendisine çok ızdırap verince, deriden yapılmış ok muhafazasından bir ok çekerek onunla vücudundaki şişkinliği yardı. Ancak kan dinmedi ve nihayet öldü. Bunun üzerine Rabbiniz ona cenneti haram kıldım buyurdu. Sahih Müslim 164 Ebu Hüreyre'ye radiyallahu şöyle anlatır. Hazreti Peygamber aleyhisselam ile beraber Hayber Harbi'ne çıktık. Neticede Allah bize zafer ihsan etti. Bu fetihte altın gümüş değil sadece eşya yiyecek ve giyecek maddeleri ganimet aldık. Sonra Kura Vadisi'ne gittik. Hazreti Peygamber'in yanında Cüzdam kabilesinden bir kimsenin hibe ettiği Dubeyb oğullarından Rifa bin Zeyd adlı bir kölesi vardı. Vadiye indiğimiz vakit Resulullah'ın kölesi kalktı ve devesinin üstündeki yerini çözüyordu. Tam bu sırada kendisine bir ok isabet etti ve oracıkta öldü. Bunun üzerine biz Allah'ın Resulü ona şehadet mübarek olsun dedik. Allah Resulü hayır Muhammed'in nefsi kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki Hayber Harbi'nde taksim edilmemiş olan ganimetlerden aldığı kısa bir örtü onun üstünde bir ateş olarak alev alev yanmaktadır buyurdu. Ebu Hureyre der ki, bunlar insanlar, bundan insanlar korktu. Bir zat bir tek yahut çift pabuç tasması getirdi de, Ey Allah'ın Resulü bunu Hayber gününde almıştın dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ateşten bir ayakkabı tasması yahut ateşten iki tane ayakkabı tasması buyurdu. Sayih Müslim 166 Enes bin Malik'in radıyallahu an naklettiğine göre Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin ayeti sonuna kadar indiği zaman sabit bin Kays evinde oturdu ve ben cehennem ehlindenim diyerek kendisine peygamberin yanına çıkmayı yasakladı. Bir süre sonra Hazreti Peygamber Ali Aleyhisselam saat bin Muazza Ey Ebu Amr sabit ne halde rahatsız mı diye sordu. Saat o benim komşumdur. Rahatsızlığını bilmiyorum dedi. Saat ona gitti ve Allah Resulü'nün sözünü anlattı. Bunun üzerine sabit dedi ki, bu ayet indirildi. Halbuki bilirsiniz ben sizin en yüksek seslinizim. Demek ki ben cehennemlik birisiyim dedi. Saat bunu peygambere söyleyince Allah Resulü Aleyhisselam hayır o cennet ehlindendir buyurdu. Sayih Müslim hadis 170. Abdullah bin Mesut'un radiyallahu an anlattığına göre İnsanlar Allah Resulü'nü aleyhisselam, ey Allah'ın Resulü, cahiliyetteyken yaptığımız kötülüklerden hesaba çekilecek miyiz dediler Allah Resulü. Muhsin derecesinde Müslüman olanlarınız cahiliyetteki kötülüklerinden hesaba çekilmezler. Ancak Müslüman olduktan sonra kötülük yapanlar hem cahiliyetteki ve hem de Müslüman olduktan sonraki kötü amellerinden hesaba çekilirler buyurdu. Sayih Müslim 171 i̇bn Abbas'ın radiyallahu anh anlattığına göre müşriklerden bir takım kimseler insan öldürmüşler ve bunda çok ileri gitmişler, zina etmişler ve bunda da çok ileri gitmişlerdi. Sonra bunlar Hz. Muhammed'e aleyhisselam geldiler ve şöyle dediler. Şüphesiz ki senin tebliğ ettiğin ve kendisine davet ettiğin İslam dini güzeldir. Keşke bize vaktiyle işlediğimiz bunca cinayetin bir kefaleti bulunduğunu haber verseydin. Bunun üzerine şu ayet indi. Ve onlar Allah'ın yanında başka tanrı tutup ona yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina etmezler. Bunları kim yaparsa cezasına çaptırılır. Bir de şu ayet indi. De ki, ey kendini hisseri aleyhine haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgelendir. Sayh Müslim hadis numarası 174 Hakim bin Hizam'ın radiyallahu anh naklettiğine göre kendisi Allah Resulü'nü aleyhisselam cahiliye devrinde yapa geldiğim bir takım ibadetler hakkında ne buyurursunuz? Bu ibadetlerden dolayı benim için bir sevap var mıdır diye sormuştu. Allah Resulü ona sen mazide işlediğin hayırlar üzerine Müslüman oldun cevabını vermiştir. Ravi der ki hadiste geçen tahannüs kelimesi tabut kulluk demektir. Sayıh Müslim hadis numarası 175. Abdullah bin Mesud radiyallahu an şöyle anlattı. İman edip inançlarına hiçbir haksızlık karıştırmamış olanlar işte onlar güvenlik içindedir. Doğru yolda olanlar da onlar onlardı. Ayeti indiği zaman bu Allah Resulü'nün sahabelerine ağır geldi. Ve ey Allah'ın Resulü bizim hangimiz nefsine zulmetmez dediler. Allah Resulü de onlara ayetteki zulüm sizin sandığınız gibi değildir. O ancak Vokman'ın oğluna söylemiş olduğu ey oğulcum Allah'a ortak koşma. Ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür Ayetinden ayetinde geçen şirktir buyurdu. Sayih Müslim hadis numarası 178. Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh naklettiğine göre. Allah Resulü aleyhisselam Allah Teala ümmetimin söyledikleri ve yapmadıkları müddetçe içlerinden geçirdikleri kötülükleri bağışlamıştır buyurdu. Sayıh Müslim 181. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Şanı yüce Allah meleklerine şöyle buyurmuştur. Kulum bir kötülük, bir kötülük yapmaya niyetlenirse aleyhine onu hemen yazmayın. Eğer o işi yaparsa onun adına tek bir kötülük yazın. Kulum iyi bir işe niyetlenir de yapamaz ise niyetini bir iyilik olarak yazın, niyetini gerçekleştirirse... 10 iyilik yazın. Sayih Müslim hadis numarası 183. İbn Abbas an Allah Resulü'nün aleyhisselam yüce Rabbinden rivayet ettiği bir kutsi hadiste şöyle buyurduğunu anlatmıştır. Allah iyi ve kötü şeyleri tayin etmiştir. Sonra da bunları açıklamıştır. Kim bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamaz ise Allah o kişi adına tam yapılmış bir iyilik yazdırır. Eğer niyetlendiği bu iyiliği yapabilirse şan Allah o kişi adına 10 iyilikten başlayarak 700 katı ve hatta çok kat iyilik yazdırır. Kim de bir kötülük yapmayan niyetlenir de yapmazsa Allah o kişi adına tam yapılmış bir iyilik yazdırır. Eğer o kişi bir kötülük yapmayan niyetlenir de yaparsa Allah onun adına tek bir kötülük yazdırır. Sayh Müslim 187 Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. İnsanlar birbirine bir takım sorular yöneltmeye devam edecekler. Hatta işte sonunda şunu da söyleyecekler. Mahlukatı Allah yarattı. Fakat Allah'ı kim yaratmıştır? Her kim bu türden batıl bir şeyi kendisinde hissederse o hemen ben Allah'a iman ettim desin. Sahih Müslim 190. Enes bin Malik'in radıyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu. Hiç şüphe yok senin ümmetin bu nedir? Şunun hali nedir diye Pek çok sorular sormaktan vazgeçmeyecekler. Hatta sonunda mahlukatı Allah yarattı fakat Allah kim yaratmıştır diyeceklerdir. Sayh Müslim 195 Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim Müslüman bir kimsenin malını almak için yemin ederdi. Yemininde yalancı olduğu halde bu yemin ile herhangi bir malı hak ederse Allah'ın gazabına çarpılarak Allah'a kavuşur. Sahih Müslim 197 Abdullah bin Amr radiyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü'nün aleyhisselam her kim malı uğrunda öldürülürse o şehittir buyruğunu nakletmiştir. Sahih Müslim 202